Herkese iyi akşamlar. Açık Dergin'in Spor Köşesi Efektif Pasa hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan. Ben Utku. Ee, bu akşamki programda e, iki ana konumuz var. Bir tanesi kadın futbolu ve konak Belediyespor'un başarısı olacak. Diğeri de sporcu sağlığı üzerine bir spor hekimi olan e, İsmail Başöz ile yaptığımız, e, gün içinde e, yaptığımız telefon görüşmesi olacak. E, bu ikisiyle programı devam ettireceğiz. Evet Konak Belediyesini e, kaptanını yayına almamızın en önemli sebeplerden bir tanesi de Konak Belediyesi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalması ve bu turda maalesef elenmesi oldu. Avusturya takımı Neulengbaha İzmir'de ve deplasmanda 3-0 kaybederek e, elendi Konak Belediyesi. Şimdiye kadar başardıkları da açıkçası e, tarih yazmakta herdi aslında. Evet e, bu Paralelde ilerleyerek biz de takımdan biri olan Didem'le, Didem, Didem Taş'la telefon görüşmesi yaptık. Şimdi gün içinde yaptığımız bu telefon bağlantısını dinliyoruz. Telefon hattımızda Konak Belediyespor'un Spor'un kaptanı Didem Taş var. Merhabalar. Merhaba Volkan Bey. Merhabalar Didem Hanım. Ee, Avrupa'da açıkçası destan yazdınız Konak Belediyesi ile. Son 16'ya kalmak Türkiye tarihinde görülmemiş bir şeydi. Ve son 16 turunda Avusturya takımına şanssız bir şekilde elendiniz. İsterseniz öncelikle şu Neolangbah maçlarından bahsedelim. Her iki maçı da 3-0 kaybetti Konak Belediyesi ama her iki maçta da bölüm bölüm aslında iyi oyunlar vardı. Nasıl bir maç oldu? Her iki maçı da kısaca özetlerseniz nasıl bir maç oldu ve nasıl bir tecrübe oldu aslında sizin adınıza? Avrupa aslında Türkiye ligiyle Avrupa çok başkaymış. Bunu öğrendik. Evet. Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek bizim temsil etmek bizim için zorluydu ama e, sizin dediğiniz gibi son altıya kalabildik. Avusturya maçı en zorlu maçların biriydi çünkü e, seviye yükseldikçe gitgide zorlu takımlar çıkmaya başladı önümüze. Gerçi her maç zordu ama Avusturya fiziki olarak bir üstünlük sağladı İzmir'deki maçta ve kendi evlerindeki maçta. Şanssız bir şekilde 3-0 kaybettik. E, i̇yi oynadığımızı düşünüyorum ama ne yazık ki gol bulamadık. İnşallah seneye bu çutunun üstüne çıkmaya çalışacağız. E, i̇kinci maçta e, televizyonda verdi bunu TRT Spor. Biz de izleme evet. şansına muvaffak olduk. E, evet. Benim gözlemim şu yönde oldu. E, özellikle ileri uçta Kozmina Dusha'nın eksikliğini biraz hisseden bir konak belediyesi vardı sanki gol yollarında. Hani orada bir bitirici olsa belki sonuç farklı olabilirdi. Ve de e, Esra Erol'un sakatlığı sonrası e, biraz işler kötüye doğru gitti gibi. Hem Esra'nın durumunu soracağım size hem de Kozmiran'ın yokluğu sizi nasıl etkiledi diye sorayım. Evet Esra'nın durumu iyi şu an sadece ayağında ödem var şu an MR falan çekilecek ondan sonra durum tam olarak belli olacak. Umarım Allah'tan dileğimiz çok önemli bir şey çıkmaz şu an şişliği var biraz ödem evet. yani su topladığı için MR'da tam olarak ne olduğu çıkamadı. Kosmina'nın yokluğu bizi etkiledi. Evet çünkü en önemli gol kaynaklarımızdan Kosmina tecrübesi olduğu için. Çünkü e, Kuluş takımıyla onlar alt seneden beri şampiyonlar ligine katılıyorlar. Avrupa takımlarını biliyor. Tecrübesiyle gerçekten bizi iyi yönlendiriyor. E, siz de izlediğiniz iyi Spor'da ilk yarı gerçekten iyi bir oyun çıkardık. Pas yaptık. E, en çok top sahibi bizdeydi. Yani evet. karşı rakibe göre biz daha iyi topu ayağımızda tuttuk. Ama ne yazık ki gol bulamadık. Gol bulamadıkça stres yaptık, geriye geriye yaslandık. Yani karşı taraf golü bulunca dağıldık biraz. Peki, ben bir soru sormak istiyorum izninizle. Kulüp takımı olarak aldığınız bu başarının milli takım seviyesinde nasıl bir etki edeceğini düşünüyorsunuz? Daha önce bir İngiltere mücadelesi oldu mesela geçtiğimiz hafta içerisinde. Evet, e, Adana'da. Adana'da. oldu. Bir geçtiğimiz hafta değil tabii de, bir iki hafta önceydi sanırım. Ee, yani olumsuz sonuçlandı o da farklı bir şekilde ee, ne zaman acaba Türkiye ne kadar süre içerisinde e, Avrupa'daki kadın kulüplerinin seviyesine gelebilir neler yapmak lazım bir, özellikle kadın futbolcu olarak neler eksikte yapamıyoruz siz nasıl açıklarsınız evet. ee, Türkiye'de şu an Büyük bir altyapı yoksunluğu vardı ama yavaş yavaş bunu aşmaya başlıyoruz. Çünkü e, biz bu işe başladığımızda altyapıya önem verdik. Ben Konağın altyapı sporcusuyum. Yani 8 senedir bu takımda başladım ve devam ediyorum. Altyapıya önem e, vermemiz lazım ülke olarak. Yani bakıyorsunuz Avrupa'da bu çok önemli. Kendi yetiştirdikleri oyuncular, iyi beslenme, düzenli antrenman her şekilde sporcularına özen gösteriyorlar. Ülkemizin de buna sağduyulu olması lazım ki. İyi bir nesil, iyi bir gelecek olsun. Yani bayan futbolunun böyle gelişebileceğini düşünüyorum. Evet e, bir de şunu merak ettim ben hani e, şimdi tarihi bir başarı geldi. E, bu başarının öncesinde ve sonrasında e, hem size hem de genel olarak kadın futboluna halkın ilgisi sizce ne düzeyde ve ne düzeyde olması gerekiyor? Yani şu anda yeterli mi yoksa daha iyi bir yere gelmesi gerekiyor mu? Hani başta neydi bugün ne? E, bunu merak ettim. İnsanların size olan ilgisi. E... Evet, hem de 8 senedir e, konak belediye sporda oynadığınızı evet. söylediniz. Uzun süredir evet. e, futbol oynuyorsunuz. Evet. Belki daha önceden de e, çocukluğunuzda da futbolla ilgileniyordunuz. Evet. Nasıl ilgi hakikaten? E, i̇lk başladığında yani bayandan futbolcu olur, kız futbol oynar mı? Bu gibi e, yorumlar, düşünceler alıyorduk. Ama şimdi Avrupa'da İzmir'i temsil ediyoruz. İnsan, e, tanıştığımız insanların maçlarımıza çağırıyoruz. Sağolsunlar geliyorlar, destekliyorlar bizlere. Yani Türkiye çapında bir e, reklam yapabildik. İnsanlar artık Bayan Futbolunu tanıyor, Bayan Futbolunu izliyorlar, takip ediyorlar. Yani büyük bir gelişme oldu gerçekten. Maçlarımıza 4.000-4.500 kadar seyirci gelmeye başladı. Evet. Bir de şunu da merak ediyorum ben. Açıkçası hani bugün bir tane bir genç bir kız futbolcu olmaya karar verebilir. Hani sizi izleyip de bundan ilham alabilir. Hani e, profesyonel futbolda bir kadına gelecek var mı? Bunu hem maddi açıdan da merak ediyorum. Hani maddi imkanlar ne düzeyde? E, kadın futbolunda bugün Türkiye'de. Maddi imkanlar biraz kısıtlı. Yani e, bugün bir erkek futboluyla karşı karşıya koyamayız tabii ki de. E, yani Spor yapmak için ilk önce başlıyorsunuz bu işe Daha sonra maddi bir şekilde yardımlar geliyor Ama şu an Konak Belediyesi Avrupa'da çok üstün bir başarı elde etti Ama sadece bizim arkamızda sağ olsun başkanımız Hakan Fertan vardı Yani ne sponsor olarak ne bayan iş adamlarından Hiç kimseden destek alamadık Bu anlamda maddi açıdan biraz zayıfız tabii ben bununla ilintili bir soru sormak istiyorum. Daha önce Utku'yla birlikte Ataşehir Belediye Spor'un oyuncularıyla görüşme fırsatı bulmuştuk. Birçoğu evet. üniversite öğrencisi olduğu için işte çok sık antrenman yapamıyorlar. Veya antrenman yaptıkları kişi sayısı toplamda onu zor buluyor. Veya işte 15 belki oluyorlar gibi böyle sıkıntılar oluyor. Hem bu tür sıkıntılar muhakkak takımı etkiliyordur. Oluyor mu? Takımı ne yönde etkiliyor? Bir de şöyle bir maddiyatla alakalı bir soru da sormak istiyorum. Ee, yani futbolculuğunun yanında başka iş yapmak zorunda kalan var mı aranızda? Atıyorum işte bir maçta hakemlik yapıyordur. Spor akademisi okuyordur veya hakemlik kursunu bitirmiştir. Ya da beden eğitimi öğretmenidir başka bir okulda ama diğer yerde de e, takımda mücadelesini veriyordu. Böyle örnekler var mı sizde? Tabii ki var e, Volkan Bey. Çünkü e, maddi açıdan profesyonel olarak yapamadığımız için bunu e, ek iş oluyor. Yani bizim takımımızda öğretmen, çoğumuz üniversite okuyoruz. Ben de Celal Bayar Üniversitesi'nde okuyorum. Altyapılarda antrenörlük, antrenörlük yapan arkadaşlarımız var. Yani ek gelir olmadan sadece futbol üzerinden geçimimizi sağlayamayız. Yani gerçekten çok komik rakamlar e, geçiyor bu ayan futbolunda. Hı hı. Yani bugün e, Şampiyonlar Ligi'ne gittik biz. Biliyorsunuz yani tur atladık. ilk 16'ya kaldık şampiyonlar liginin bize gönderdiği para 20 bin euro evet. bu sadece bizim konaklama ve yol paralarımızı karşılıyor. yani. Aynen öyle üstelik Türkiye Federasyonu da futbol federasyonu da şampiyonluk sonrası son derece komik bir rakam veriyor şampiyonlara Konak Belediyesi'ne geçen sene öyleydi bildiğim kadarıyla. Evet öyle öyle. Evet şunu da son olarak sormak istiyorum aslında şimdi Konak Belediye son 16'ya kaldı bu tarihi bir başarıydı. Gerek Konak Belediyesi sporun bundan sonrasındaki hedefleri açısından neler beklemeliyiz? Gerekse sizin takımın kaptanı olarak futboldan beklentileriniz nedir? Avrupa'ya transfer belki, şu an akma bunlar geldi ya da Amerika'ya. Böyle bir hedefleriniz var mıdır? Bunu merak ettim. Evet yani başarı başarı getiriyor. Yani başarılı olduğunuzu inandığınız zaman neden bir üstü olmasın diye düşünüyor insan. Yani şu an bakıyorsunuz Avrupa en iyisi. En iyilerin arasında neden olamayayım ya da böyle bir takımda neden oynamayayım diyor insan. Yani şu an e, bayan futbolunun en iyi takımlarından biri olduğumuza inanıyorum. E, Türkiye'yi getirdiğimiz nokta da çok güzel. Umarım e, gönlümden geçen biz ya da diğer bir Türk takımı bunu en üstte taşır. Gerçekten Türkiye'nin adı artık Avrupa'da geçsin. İnsanlar Türkiye'yi tanısın. Yani Türk bayan, e, erkeklerin yanında bayanların da futbol oynadığını bilsin. İsterim. Peki, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz Didem Taş. Çok sağ olun. Sağ olun. Biz, Okan, biz üzere. görüşmek üzere. İyi yayınlar. J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Parfois j'aimerais mourir tellement il y a plus d'espoir Parfois j'aimerais mourir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 Sık sık fon müziği olarak da kullandığımız Jönö isimli şarkıyı dinledik Manu Çağ'dan. Ondan öncesinde de Konak Belediyesi Spor'un kaptanı Didem bizimle birlikte oldu. Şimdi de hattımızda İsmail Başöz var. Evet. Bir doktor. Kendisi. Evet. Ona da gün içinde yaptığımız sporcu sağlığı üzerine görüşmemizi şimdi yayınlayabiliriz. Hattımızda spor hekimi İsmail Başöz var. Ayrıca kendisini ee, artık pazar günleri tekrar yayına başlamış olan saat 4'te yayınlanan Libero programından da hatırlayacaksınız. Merhabalar İsmail abi nasılsınız? Mer merhabalar. Merhabalar. Volkan merhaba Utku. iyi yayınlar. Sağ olun. Ee, işte bağlama sebebimiz şu son dönemde özellikle benim de e, radarıma giren birkaç olayın ardından sporcu sağlığı hakkında birazcık görüşlerinize değinmek. Çünkü ee, Hugo Lloris'in Tottenham Hotspurs kalecisinin Fransa milli takımında kalecisinin başına gelen olaydan sonra özellikle İngiltere futbolu ve İngiliz medyası bu olayın üzerine fazlasıyla gitti. Geçen haftada e, Antalya Spor'un oyuncusu Mehmet Sevdef bir kalp rahatsızlığı geçirdi. Hatta buna Ersun Yanalı da belki ekleyebiliriz. O da bir spor adamı olarak bir kalp rahatsızlığı geçirmiş biri. Evet. Hugoloris'ten başlayalım çünkü bu bayağı bir salladı dünyayı olayı hatırlatalım. Şöyle bir olay Everton-Tottenham maçında e, Lukaku ile Hugoloris sert bir çarpışma yaşıyor ve çarpışma sonrası Hugoloris'in e, durumu aslında çok da iyi değil. E, fakat e, yani bilinç kaybı yaşadığı söyleniyor. Fakat bu durumda e, doktorlar yaptıkları işte Tetkiklerden sonra diyelim o an için ilk müdahaleden sonra Hügoloris'in ben oynayabilirim bir problemim yok demesinin ardından onu oyunda bırakıyorlar ve teknik direktör de onu oyundan almadığı için birçok eleştiriye maruz kalıyor. Böyle bir durumda kararı kim vermeli? Önce onu soralım. Böyle bir durumda duyamadın mı son söylediğini? Önce bir onu soralım demiştim bir, bir şey yok. Yani böyle bir durumda kararı kim vermeli? Evet. Ee, böyle bir durumda tabi karar e, Nazire de olsa sahadaki doktorun e, vereceği kararlardan biri e, bizim normalde sahaya girdiğimiz zaman e, çok fazla karar vermemiz söz konusu olmuyor ama bu tür durumlar kesinlikle elbette e, sağlık ekibinin vereceği bir karardır e, ben başka bir şey hatırlatarak gideyim Peter Chay, e, uzun yıllar e, şapkasıyla oynadı biliyorsunuz K e, koruyucu kaskıyla e, silikonla yaptığı kaskıyla oynadı e, Hatırlıyor musunuz siz de Tabi tabi ki e, Chelsea'nin karıcısı e, Elbette Bunun da Öncesinde bir kafa travması vardı Kafa travmasından sonra uzun süre e, Yeni bir kafa travması e, Buluşmaması için e, Böyle bir koruyucu Yöntem kullanmışlardı e, bu Herkesin aklındadır o yüzden Hatırlatayım dedim Kafa travmalarında e, işte beyin kanamaları, kafa çatlakları vs. E, böyle hani çok büyük problemler olduğu gibi bazen hiçbir fizyolojik bulgu olmadan, yani bir çatlak, kırık, kanama veşaire olmadan konküsyö dediğimiz bizim e, bilinç kaybı, şuur kaybı ya da bilinç kaybı hiçbir şekilde olmadan retrograd amnesi isimli, bu fonatiğini çok sevdim söylüyorum, kısa süreli kısa gibi <gülüyor> <gülüyor> dönemli hafıza kaybı gerçekleşiyor. Sonuçta bu tür durumlarda elbette kesinlikle oyuncunun oyundan çıkarılması lazım. Fakat bunu tespit etmek hakikaten çok zordur. Evet. Çok zordur. Evet, futbolcusu kaybeder, bayırlar vesaire. Bunun kafa e, travmasından olduğunu biliyorsak, o zaman e, tartışmasız alırız tabii sporcu. Ama bazı böyle sporcular vardır ki bir darbe olur, bir, çatış, bir çarpışma olur, ee, oyuna devam eder. Biri de başıma geldi. Sahaya bile girmemiştik. Fakat ben takip etmeye başladım sporcuların hareketlerindeki gariplikleri. E, Birinci devrenin sonuna 10 dakika kala falan e, gerçekleşmiş bir olaydı. E, garipliği fark ettim. Gülükle beraber yanına gidebildik ve e, yaptığım kontrollerde bir terslik olduğunu düşündüm ve aldım dışarıya. Bugün kanarlama takip zordur. Fakat e, sonrasında bu sporcu kenara alıp işte hastane tetkiklerini yapıp e, takip etmek gerekiyor. genellikle dönüşleri çok uzun süre olmuyor. E, eğer kanama, kafa kırığı vesaire, kafatası kırığı gibi problemler yoksa dönüşleri e, kısa sürede gerçekleşebiliyor. Bu çarpışmanın şiddetine ve verdiği zarara bağlı. E, Oradaki karar böyle çok spekül edilecek bir karar değil gerçekten ee, bazen o kadar haklı başında konuşur ki oradaki sporcu ee, bir takım türükler bir takım hileli sorular geliştirmeye çalıştık çalıştım kendi meslek hayatım boyunca ee, bu şekilde yakalayabildim ama dediğim gibi böyle kolay bir karar değil her zaman, her zaman kolay bir karar olmaz o. Yani peki şöyle bir şey yapılabilir mi işte böyle bir çarpışma oldu bu oyuncu kesinlikle çıkarılmalı diye bir karar ha, yok, mekanizması yok, falan yok. yok. Çünkü o kadar fazla çarpışma olur ki evet. oyun içerisinde her oyunda Hı -hı. sadece kafa kafaya çarpışma değil. İşte ayağın, topa, ayağın kafaya çarpması işte topun kafaya sert bir şekilde çarpması. Işte orada bir, bir takım tetkikler, bir takım sorular. işte şuuru, bilinci, hafızayı kontrol eden bir takım sorular sormak gerekir. Biraz meslek tecrübeyle ilgili şeyler Hı -hı. ama Tüm bunlara rağmen işte ne bileyim basit 10 kere geldiyse bir, bir tanesinde ben dağıtılmış olabilirim onu yani dağıtılamam yani bu bu kadar kolay bir şey, an değildir. Kafa yani yarılmalarından da. sonra patates filesiyle sahaya dönmenin <gülüyor> her zaman kötü sonuçlar doğurmayacağını söyleyebiliriz yani. Tabi tabi hiç orada bir şey yok zaten yani bu sarsıntı, sarsıntısı dediğimiz biraz dediğimiz daha farklı olayın, bir şey tabii. E, Bilişsel e, kısımda yarattığı problem. Ee, Kanama, beyin kanaması ve kapatası e, çatlaklarını saymıyor diyoruz. Ama sahada bunu anlayabilir miyiz? Kanamayı hayır. Sahada e, kapatası çatlakını anlayabilir miyiz? Hayır. Ee, orada takip ettiğimiz şuuru, dinci, hafızası e, vesaire gibi e, fonksiyonlardır. Ne yani Bu tartışmalar sürdü tabii bayağı. İki haftayız buldu aslında tartışmalar ama maçın da 0-0 bittiğini ve Hugo Luris'in o beyin sarsıntılı haliyle gol yemeden maçı tamamladığını düşünürsek herhalde bütün tartışmaları da bir yerde noktalıyor diyebiliriz bir, e, kafatası e, kırığı çatlağı ya da bir kanaması e, yok ee, en azından bu konuda bir bilgi almadım işte burada yine sadece şey kalıyor o sıradaki o işte hafıza e, kaybı gibi işte bilişsel bir takım fonksiyonlar kalıyor Bunlar tartışma konu Yani bu halde oynasa ne olur? Yani biz bunu test edemeyiz. Fark ettiğimiz anda alırız. Ama işte oynamış. Bu halde sıfır sıfır bitirmiş. Oluyor böyle şeyler yani. Peki şeye geçelim. Bir de bu kalp rahatsızlığı konusuna. Özellikle bugün aldığımız bir tane de haber. Hı. Portekiz'de 3. ligde mücadele eden bir futbolcu kalbine yenik düşerek hayatını kaybetmiş. Geçen hafta e, Mehmet Sedef'in böyle bir rahatsızlığı olmuştu. Antalya sporlu oyuncunun yani ee, dünya futbolunda da hem çok takip ettiğimiz maçlarda da olabiliyor bu şeyler ve takip etmediğimiz zamanlarda da işte bu Portekiz 3. ligindeki ekipteki oyuncunun başına geldiği gibi e, yani bu kalp rahatsızlıkları da mı öncesinde e, hesaplanamıyor o kadar e, kardiyo'dan geçiyor olarak AG'ydi vesaireydi derken tam bir sonuç alınamıyor mu? Önce kabaca şu bilgi vermek lazım. Ee, sezon başı yapılan ya da bir sezon içerisinde iki defa e, normal yapılması gereken e, check-up e, yani baştan aşağı muayene uygulaması içerisinde önemli parça kalp muayenesidir. E, kalp muayenesinin bütün par parçalarını yerine getirmek lazım. Ultrasonla bakmak yani ekokardiyografi diyoruz. E, eforlu EKG dediğimiz koşarkenki kalp e, EKG'sini, işte elektriksel dağılımı izlemek ve fiziksel sırasında nasıl bir değişiklik olduğunu görmek, bunlar en temel e, bakılması gereken parametreler. Buralar bunlar bir kere çok sağlıklı yapılmalı. Her yerde çok sağlıklı yapıldığını açıkçası iddia edemem. Burada herhangi bir şey kastetmiyorum, bunu söyleyeyim. İşte Mehmet Sedef'in yapılmamıştır diye bir şey asla anlaşılması. Ben normalde yapılması gerekeni söylüyorum. E, fakat sporcularda garip bir özellik daha var. Ee, uzun süreli spor yaptıkları için e, kalp daha fazla besleyebiliyor kan damarları. Vesaire. Şimdi bundan önce söylemem lazım. Kalpteki rahatsızlıkları kabaca, çok kabaca kalp kası rahatsızlıkları ve kalp besleyen damarların rahatsızlıkları olarak ayırayım. Ee, i̇şte kalp bir besleyen damarlarındaki problemler yanından gelen damarlar nedeniyle de e, çok fazla her zaman ayırt edilemiyor. E, demin sürekli yanılmıyorsam bir damar tıkanıkları tespit edilmiş. E, ama o damar onun o kalbin hala iş görmesine e, yardımcı olabilmiş en azından. Fakat bir yerde göğüs afsi yüzünden e, tespit ediliyor e, ve müdahale ediliyor. E, sadece şey değil Kalp damarındaki bir problemden değil ki bu önceden testlediğimiz ihtimali çok yüksek bir durumdur. Kalp damarlarındaki problem. E, kim zaman sporcuda çok yüksek elektrolit kaybı dediğimiz bizim hani sodyum, potasyum, magnezyum gibi e, madde şeylerin e, maddelerin vücutta azalması nasıl olur? Isal çok yüksek ısıdaki çok fazla terleme terlemeyle vesaire gibi durumlarda, ateşli hastalıklarda, bu sırada yapılan ağır egzersizlerde, kalpte e, Kalp fonksiyonlarını bozan e, gelişmeler izlenebilir. Şimdi bu konuda her zaman uyanık olmak zorundadır. Takımı yakından izleyen sağlık ekibi. Öncelikle testlerini, kartı mahallelerinin bütün detaylarını yapmalıdır. Peşinden de e, sürekli takipte olmalıdır. Ama tüm bunlara rağmen diyelim ki bir güzel rahatsızlık, bir hücüs enfeksiyonu gidip oturaverir kalbe. E, kart duvarını bir e, problem yaratabilir, kart kapaklarından problemler. Birbirlerinde. Sonucunda yine bir kartu hastalığı ulaşabilir. Birçok e, ayrılabilecek şeyler değil bunlar. Tekrar ediyorum yine hani o spekülasyonlar için çok uygun alanlar değil bunlar. Fakat yapılması gereken önemli şey çok sıkı bir ön muayene. Ve çok uyanık bir şekilde sıkı bir takip gerekiyor bütün sporcular için. Evet aynen öyle. Ben de şunu da merak ediyorum aslında. Çünkü ülkemizde kalp futbolcuların kalp rahatsızlıkları genelde ...hani e, sıcak yaz aylarında futbol oynamalarıyla da ilişkilendiriliyor. Özellikle Manisa Spor'daki Meduna'nın olayından sonra hani ligleri Ağustos'ta başlamalı mı tartışması hep kendini gösteriyor. Ve açıkçası e, şu anda da yeterince erken mi, yeterince geç başlıyor mu onda da ben emin değilim. Hani e, acaba... Hı. sıcak yaz aylarında futbol oynamanın kalp rahatsızlığına etkisi ne yönde olabilir? Ve bu bağlamda e, Uluslararası Federasyonların ve Türkiye Futbol Federasyonunun e, maç trafiğinin e, sporcu zorlayan bir yönü var mıdır sizce? Bir doktor olarak e, bu yöndeki görüşünüzü merak ettim. Valla yani birincisi çok teşhid, birinci bir, böyle hani kesin olarak teşhid edilmiş sıcakta e, spor egzersiz yapıldığı zaman sonucunda kalp rahatsızlığı olur diye bir e, bir Net bir doğru yok elimizde. Bunlar ee, değişik vakalardan yaptığımız çıkarımlar. Özellikle sıvı takviyeler dikkat etmeyen sporcular, ki Türkiye'deki sporcularda maalesef bu konuda e, yeterli hassasiyet olmadığını görüyorum. E, ben aynı zamanda doping kontrolleri e, de yapan bir zekim e, olarak bu sohbetleri de yaptığımda gerçekten e, bir, bir Sıvı alımı konusunda eksikliklerini görüyorum. Şimdi yaz aylarındaki e, problem, e, o sıcaktan e, egzersiz yaptığı zaman çok fazla sıvı kaybı ve buna karşı vücuttaki e, elektronik dengesinin bozulması. E, evet, katilde rahatsızlık yaratabilir, başka problemlerde yaratabilir. Bu noktada e, gerçekten yine biraz önce söylediğim gibi sağlık ekibinin çok iyi takibi, sıvı desteği vs. gerekiyor. Kaldı yaz aylarında yapılan maçlarda artık su molası uygulaması var. Devralarında pardon, devrin ortasında hakem e, su takviyesi için e, izin veriyor, e, mola veriyor. O sırada su takviyesi ama maçtan önce, maçtan sonra sürekli bu takviyenin sürmesi gerekiyor. Yaz aylarında spor egzersiz yapılmamalı bir şey e, sanmış birisi olarak çok fazla sürmek mümkün değil ama mümkün olduğu kadar serin havada mümkün olduğu kadar sıvı desteğini sağlayarak e, organizasyonu yapmak gerekiyor. Söyleyeceğim bu konuda. Tamam. Teşekkür ediyoruz İsmail Çok, abi. Teşekkürler. Verdiğim bilgiler Gerçekten için bilgilendirmeler geldim. için bir şey değil. Görüşmek üzere. Evet İsmail Başözle yaptığımız söyleşi de bu şekildeydi. Programın başında Konak Belediye Sporu'nun kaptanı Didem Taşla görüşmüştük. Ee, ve programı da İsmail Başöz spor hekimi İsmail Başözle ile yaptığımız söyleşiyle tamamlandırıyoruz. Twitter.com Taksim Effective ve Effective gmail.com adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Ben Volkan Ağır. Ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. efektif Pass